Merhaba, Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyat Programı'nda ben Seval Şahin. Konuğum Can Başkent. Merhaba Can Bey. Merhaba, teşekkürler. Yayın evleriyle yaptığımız söyleşilere devam ediyoruz. Bu kez propaganda yayınlarını ağırlıyoruz. Propaganda yayınları çok ilginç bir yayın evi ve Türkiye'deki birçok yayın evinden çok farklı bir yayın evi Can Bey. Farklılıklarla başlayalım mı isterseniz? Nedir bu farklılıklar? Başlayalım tabii ki. Teşekkürler bizi konuk ettiğiniz için programınıza. Biz propaganda yayınları olarak evet Türkiye'deki yayın okur piyasasına yenilikler getirmek için varız. Bar Yayın ev olarak dört ilkeye dayanıyor bizim yayınlarımız ve bizim yayın politikamız. Bunlardan biri şu. Biz sadece ek kitap yayınlıyoruz. Bu bizce çok önemli bir kriter. Çünkü bu hem okur, yazar, yayıncı ilişkisini değiştiriyor. Hem de bizim bizatihi kitapla olan ilişkimizi değiştiriyor. İki... Bu ik ik iktisadi model temelinde ve her kitap satımız ve her kitap başına her kitap başına gelirimizin net yarısını yazara veriyoruz. Dolayısıyla bizim kitaplarımızdan en çok kazanan daima yazar oluyor. Ve asla çeviri yayınlamıyoruz. Çünkü amacımız bu topraklardaki özgün radikal araştırmaları okurla buluşturmak. Bu nedenle çeviri değil, bu topraklarda Türkçe yazılmış kitaplara odaklanıyoruz ve bu nedenle de örneğin sadece bu nedenle de kurgusal olmayan kitaplar yayınlıyoruz. Yani roman, öykü, şiir bizim yayın kapsamımızda değil bu dört ana ilke çerçevesinde yayın yapıyoruz. 10 yıldır varız. 10 yıldır e-kitap yayınlıyoruz. Kitaplarımız her yerde hemen hemen bulunabiliyor. Bütün bu uluslararası e-kitap platformlarında. ve Dolayısıyla bu şekilde var olmaya çalışıyoruz. Evet. E-kitap peki e zor mu? Yani e sizce e bunu yaygınlaştırmak ya da e yani ilk önce bunu konuşalım. Sonra da tabii çalınmasından Hı -hı. korkmuyor musunuz? <gülüyor> bu e kitapların? Tabii tabii, tek... tabii tabii. E-kitapçı malibunuz 10-15 yıl kadar önce oldukça popülerdi. Bu popülerliğin yaşam sahipliği çünkü kitap okurları, kitap okurları olarak bizler kitaba verdiğimiz paraya acımıyoruz. Bu nedenle bu nedenle, nedenle kitaplara verdiğimiz işte ne kadar paraysa o para bizim için önemli olmuyor. Fakat burada dediğim gibi, baştan dediğim gibi bizim şey değiştirmeye çalıştığımız şeylerden biri okur, yazar, yayıncı ilişkisindeki iktisadi dinamikleri. Bu nedenle örneğin birçok yeni çıkan yazarlar, birçok böyle Amatörce diyeyim daha fazla popüler olmayan, çok satan olmayan, meşhur olmayan yazarların çoğu kitaplarından para kazanmaz. Yüzlerce satsa da kazanmaz, binlerce satsa da kazanmaz. Yayınevi belki onlara ne bileyim yüz tane kitap hediye eder ama neticede emeklerin karşılığını alamaz. Bu problem karşısında biz yayınevi olarak ortaya çıkmaya karar verdik. Yani bu denklem adil bir denklem değil. Bu denklem özgürlükçü bir evet. denklem değil. Bu denklem doğru bir evet. denklem değil. E-kitap evet. bunun için kolay bir kolay bir alternatif. Çünkü e-kitabı Teknik maliyeti çok az. Yani oturup bilgisayar başında birkaç günde bir kitap hazırlayabilirsiniz verilen metinden. Ayrıca bunun satışı sunmak kolay. Kendi web sitenizden, işte diğer satış platformlarından Türkiye'de de birçok var artık satmak kolay. Diğeri de <gülüyor> iktisadi, ya, fatura kısmı kolay. Matbaa hmm. derdiniz yok, nakliye derdiniz yok, a, depolama derdiniz yok, kitapçıya verilecek para derdiniz yok, vergi işi daha pratik ve basit. Dolayısıyla birçok tali maliyetten kurtuluyorsunuz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü kitaplarımızı, Ucuz satıyoruz. Hala 10 lira, en, en pahalı kitabımız 10 lira. Dolayısıyla kitaplarımızdan içinde diğer, işte dediğim gibi nakliye, posta, cacut gibi hiçbir masraf yok. Haliyle bu 10 liradan kredi kartı ve vergiler çiftleşimini de elimize geçen, atıyorum 7-8 lira arası bir miktar oluyor. Bu 7-8 liranın doğrudan yarısı yazara gidiyor. Bu çok bir meblağ değil dediğim gibi. Kitaplarımızı çok ucuda satmaya çalıştığımız için çok yüksek bir meblağ değil ama adil bir meblağ. Dolayısıyla bizim temel hedefimizde hedefimiz bu açıdan ulaştığımızı düşünüyorum. Um, bunun dışında bu hani satmayacak ya da popüler olmayacak platformlar için de iyi bir zemin bence. Örneğin radikal araştırmalar yapıyorsanız, radikal siyaset, radikal politika, radikal incelemeler yapıyorsanız ve bunu birçok yeni evi bir yayınlamayacaksa eğer biz bu tür kitaplar için birincil ve başat yeni olmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı örneğin satış kaygısı bitmeyen kaygısı kitaplar için, satış kaygısı gitmeyen emek harcanmış güzel kitaplar için iyi bir platform oluşturabiliyor çünkü özgürüz. Diğer bir e e kitabında en çok sevdiğim özelliklerden biri aslına bakarsanız bu kitapların ölümsüz olması. Baskısı bitmeyecek, kağıdı yanmayacak, tükenmeyecek, çürümeyecek. Dolayısıyla biz yayınladığımız, yayına satışını, satışa sunduğumuz bu kitaplar ölüm ölümsüz bir olduğunu düşünüyoruz. Sürekli artık bu platformlardan işte iBooks'tan tutunda Google Books'a kadar, bizim web sitemize kadar sürekli orada olacak bu kitap var. Evet, bu, bu özellikle, bir de biliyorsunuz artık Türkiye'nin ciddi bir diasporası var. Türkiye'nin ciddi bir grup gurbetçi kitlesi var, yurt okuyan öğrenciler var, şunlar var, şunlar var. Özellikle bu kitle için, yani Türkiye'den kitap al, alıp satması o kadar kolay olmayan bir kitle kitle için e-kitaplara erişim çok kolay ve çok kolay. Dolayısıyla bizim de hatırı sayılır bir yurtdışında okur kitlemiz var bu nedenden dolayı. Çünkü çok rahat bir şekilde... Herkes alıp okuyor ve yurtdışında da fiyatlarımız daha pahalı değil bu nedenden dolayı. Dediğim gibi 10 liraya sattığımız kitap yani 1,5 dolar bile etmiyor artık yurt dışına baktığınız vakit. Bu bedava denilebilecek bir fiyat. Evet doğru kesinlikle haklısınız. Peki bu sorumun ikinci tarafına gelirsek bunların hı hı. hani ne bileyim bir kere satın alındıktan sonra başka platformlarda yaygınlaştırılması sizi hı hı. endişelendirmiyor mu? Buna Çok dair haklısınız. bir şey alabiliyor musunuz? Yani bir takım tedbirler almak mümkün oluyor mu? Teknolojik olarak elbette mümkün. Teknolojik olarak böyle birçok sistemle işte uğraştık, birçok sistemleştirdik, inceledik ama hepsini hiçbirinden hoşlanmadık ve hiçbirini dahil etmedik sistemimize. Dolayısıyla bizden aldığınız kitap size bir dosya olarak geliyor, bir e-mail ile. Bu dosyayı açıp işte cihazınıza indirip okuyabiliyorsunuz. Bunu eşinizle, dostunuzla paylaşabilirsiniz bu dosyayı. Nasıl aldığınız kitabı okuduktan sonra arkadaşlarınıza verebilecek vere, verebiliyorsanız. Hatta iki üç kişi birleşip bizim kitaplarımızı alıp sonra birbirinizle paylaşabilirsiniz. Bunlar bizim için hiçbir sakınca yok. Asıl sorun bunu bir nevi emek hırsızlığı olarak başka internetteki açık platformlarda paylaşmak forumlarda şurada burada. Bu başımıza geldi. Yıllar önce hmm. ekşi sözlük cemaatleri torrent teknolojisi kullanarak ekşi sözlük e ek kitap meritokrasisi denen bir şebeke oluşturdular. Bu şebekelerde binlerce kitap var artık e kitapta. Fakat şunu unutmayın. Ben kitap deyince şunu kastediyorum. Bizim kitaplarımız e-kitap olarak hazırlanan çalışmalar. Zamanında 15-20 sene falan önce bu e-kitap Türkiye'ye ilk duyulur olmaya başlandığı zaman e-kitap denilen şey aslında bildiğimiz matkul kitapların skan edilmesiyle, taranmasıyla oluşturulan büyük dosya boyutuna sahip pdf'ler falandı. Yani bir nevi kitabın fotokopisiydi Bir nevi kitabın bilgisayarı çekilmiş fotokopisi tarzı şeylerdi. Böyle bir e-kitap olarak anlaşılan hep bunlar oluyorduk. Biz böyle değiliz. Biz e-kitap olarak yeniyoruz orada olarak. Bizim matbu edisyonlarımız yok. Haliyle bu böyle bir sosyopolitik iklimde e-kitap sadece e kitap yayınladığınız vakit dolayısıyla bizim entelektüel iklimimize Yayın, yayın, yayıncılık, yazar, okur kitle ortamlarından e-kitap biraz böyle sakat olarak girdi. Bu sakatlık da kastettiğim dediğim gibi e-kitabın aslında sahte kitap olması, bir nevi dijital kitap fotokopisi olmasıydı. E şimdi burada siz sadece e-kitap beğenilen bir olma ısrarınızı sürdürüyorsanız bu algıya karşı da mücadele ediyorsunuz. Yani sadece kitap yayınlamak, yazar yayınlamak, yazar bulmak, güzel kitapları edis etmek, hazırlamak değil derdiniz artık. Bu algıyla mücadele etmek, bu önyargılarla mücadele etmek oluyor. Yine yani dediğim gibi, dolayısıyla <Gülüyor> Sadece e kitap yayınlamak, böyle bir ihtirası ve böyle bir amacı olan bir yayınlayabilseniz eğer, mücadele ettiğiniz en baş aşçılardan biri de bu iktisadi, bu entelektüel iklim oluyor. Çünkü buraya giren e-kitaplar dediğim gibi böyle çarpık, çarpık ve sakat bir şekilde girmiş oluyor. Bu nedenle bizim mücadelemiz aslında bu geleneksel yayın, yayıncılık, okur yazarlık ve okur arasındaki ilişkiye dair bir mücadele. Buna bunun iktisadi sistemine karşı mücadele ediyoruz. Bunun alışkanlık ve geleneklere da, dayalı kağıt kitap okuma alışkanlıklarına mücadele ediyoruz. Bir de kitaplarımızı izinsiz paylaşanlara karşı mücadele ediyoruz. Sonrası böyle çok cepheli, yorucu bir mücadelemiz var bu nedenden dolayı. Evet, bu da gerçekten zor bir mücadele ama bir taraftan e, güzel de bir iş ortaya çıkıyor. İsterseniz Hı -hı. kısa tamam. bir ara verelim, bir müzik çalalım. Ne istersiniz? Bugün ne çalalım? Benim sevdiğim gruplardan biri olsun o zaman. Solstafir'den gelsin. Solstafir'in Lagneti şarkısı olsun. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Konuğumuz Propaganda Yayınları ve Propaganda Yayınları'ndan Can Başken. Ee, propaganda Yayınları'nın e-kitap olarak yayınlanması, yazar, okur, e satış stratejileriyle ilgili olarak farklı bir politika izlemesi... Ee, ve kitaplarının e, bu çok önemli, bence dinleyicilerimize tekrar hatırlatayım, daha doğrusu en önemli özelliklerinizden birisi, en pahalı kitabınızın 10 lira olması hı hı. ve e, doğrudan kazandığınız paranın yüzde 50'sini direkt hı hı. yazara veren ve yazarın kazancını göz önünde bulandıran bir yayınevi evi olması, propaganda yayınlarının. E, ve en son bir de şey demiştiniz, yani çok protest ve radikal yayınlar yapmak için de e-kitap basmanın, ve propaganda yayınlarının iyi bir mecra olduğundan e, bahsetmiştiniz. Biraz yayınlarınıza girelim mi bu programın ikinci bölümünde? Ne tür şeyler basıyor? Yani ne tür e kitaplar var propaganda yayınlarında? Propaganda yayınları sadece kurgusal olmayan kitaplar yayınlıyor. Yani araştırma, inceleme hatta anı tarzı kitaplar yayınlıyor. Bence bayağı sağlam bir yazar kitlemiz var. Evet. 10 yıl önce biz bu işe başladığımız zaman önce... Eee um, düşünce tarihine dair araştırma ve incelemelerle başladık. İşte vicdaniyetten tutunda anarşizmin Türkiye'deki tarihine, işte Türkiye'deki vicdaniyet derneklerinden tutunda ateizm kitaplarına kadar Türkiye'deki insan hakları ihlallerine dair araştırma ve incelemelere kadar İngiliz kitaplar yayınladık. Türkiye'deki ilk özgün yazılmış ateizm kitabını yayınladık. Türkiye'deki ilk özgün yayınlı yazılmış veganizm kitabını yayınladık. Sans, a, popüler yazarlarımız da var Seven Nişanyan gibi. Evet. Örneğin hatta Türkiye'nin ikliminden dolayı diyeyim, Gezi sonrası Türkiye'deki siyasi iklimden dolayı Mahlas'la yayınlayan birçok yazarımız var. Ateizm kitaplarımızın yazarları örneğin hep Mahlas kullanmak zorunda kalıyor. Onun, bununla beraber Türkiye'deki ilk vegan tuz takla yapılmış inceleme ve söyleşi kitaplarımız var. fanzinler üzerine kitaplarımız var. Sünnet üzerine kitaplarımız var. Daha doğrusu, sünnet karşıtı diyebileceğimiz kitaplar var. Evet. var. Bu tip kitaplara aslına bakarsanız Türkiye'de hani Satış kaygısını düşündüğünüz vakit, manasız bir yayın, o yayın, yayın olur bir yayıncı için. Çünkü çok az satacak, birçok kütüphanelerde kitapçılarda raflara konmayacak, kütüphaneler tarafından alınmayacak kitaplar bunlar. Bu e, ama bu bizim için e-kitap yayınladığımız için iktisadi bir dert değil. Çünkü Nasıl olsa her kitaba aynı emeği veriyoruz. Kitaplarımızın çok satılmasını elbette istiyoruz. Bunun için çaba elbette gösteriyoruz. Ama kitaplarımızın örneğin yasaklanması mümkün değil bu nedenden dolayı. Kitaplarımızın örneğin kitapçıların arka raflarında kalma ihtimali bu nedenle bizim için mümkün değil. Dolayısıyla bu tip matbu yayıncı olmadığımız için kitaplarımızın arka raflarda kalma ihtimali olmadığı için bu baskılardan bir nevi muaf kalıyoruz. Bu da bizim için güzel bir avantaj oluyor. Evet peki mesela bu e-kitapların sansürlenmesi ya da bunlara ulaşımı durdurma gibi bir sistem mevcut değil mi? Yani bu... <gülüyor> Bu Hı. konuda tamamen özgür mü bütün yani, yani propaganda yayınları özgür mü ya da e-kitabın e, böyle bir kısıtlanma şeyi dünyada var mı? Türkiye'deki internet sansürleri genelde basit yöntemlerle işliyor işte web adresini yasaklamak işte web domainini yasaklamak üzerinden falan işliyor. Bu kitapları bizim sistemimizden almak zorunda değilsiniz. Başka birçok mecralarda var. Türkiye'deki birçok kitapçı da var. Yurtdışındaki birçok kitapçı da var. İşte Google'da var, iBooks da var, şurada var, burada var. Yani hepsini sansürlemeleri çok zor olur. Tek tek hepsini URL'leriyle sansürlemeleri gerekir. E buna karşılık olarak biz tekrar bunları başka adreslere yükleyebiliriz. Bir de dediğim gibi sonuçta Türkiye'deki sansür popülerlik, popülerlikle paralel bir şekilde işliyor. Eğer hmm. bizim kitaplarımızda aşırı paralel olursa televizyonlar falan çıkacak duruma gelirse <gülüyor> denklem eminim değiştirecektir. Fakat şu durumda bir nevi işte fazla popüler olmamanın avantajını sürdürüyoruz diyebilirim. Sanırım kabacağım. Eğer günün birinde kitaplarımız böyle çok popüler olursa, çok yayılırsa, sansür farklı işlerse elbette engelleyebilirler bizi. Ama işte VPN'de şununla bununla bu sansür bir şekilde illaki kırılır. Dediğim gibi yani bu saltanat elbette bir gün sonra yarayacak ama bizim kitaplarımız hala orada kalmaya devam edecek. Peki neden propaganda, bunu da sorayım. Neden propaganda yayınları? İsim i̇sminiz, olarak soruyorsunuz. Evet, isminiz. Evet. Evet. Bunu çok düşündük inanın çünkü Türkiye'de çok fazla yayın var bildiğiniz üzere. Ama yayın, kitapların çoğu bir avuç yayın evi tarafından çıkarılıp yayınlıyor. Popüler kitaplar örneğin, çok satan kitaplar. E hali böyle bir pazara, böyle bir ortama girmek istediğiniz zaman... ...akılda kalır, biraz çarpıcı, biraz keskin bir isimle girmenin daha iyi olacağını düşündük. Aklımıza ilk gelen isim Şinasi yayınlarıydı. Şinasi'nin Şinasi'ye binaen. Fakat bu da çok hmm. akılda kalmaz. Çok fazla naif girebilir, unutulur diye düşündük. Propaganda yayınlarının yarattığı ironi hoşumuza gitti. Ayrıca dediğim gibi akılda kalır olmak, kalıcı kalıcı olmak önemliydi bizim için. Çünkü dediğim gibi çok yeni evi var, niş bir şey yapıyoruz ve amacımız biraz akılda kalmak. Bildiğimiz Şinasi yani Tanzimat yazarı Şinasi. Hı -hı, evet, evet, şey. evet, evet, e, evet. Bu da iyiymiş. Aslında Şinasi de uygunmuş gerçekten yayın evet, evinize evet, evet. <gülüyor> bakınca güzel. Peki mesela propaganda yayınları gelecekte neler e, yapmayı düşünüyor? Yeni planlarınız var mı? Farklı şeyler olacak Hı -hı. mı yayın evinizde? farklı şöyle şeyler oluyor. Artık biraz daha fazla multimediyaya ağırlık vermeye çalışıyoruz. Birkaç reklam filmi gibi filmler falan hazırladık. Geçenlerde düzenlenen um, Kıraathane'nin düzenlediği yayını, yayın yayın uh, kitap fuarına yeni olarak katıldık. Benzer bir şekilde dijital ortamlarda, farklı ortamlarda yer almaya çalışıyoruz. Çünkü giderek görüyoruz ki işte yeni gelen nesil, yeni genç nesilimiz artık bu dijital gazet ve sosyal medya ortamlarında çok daha fazla yer almaya başlıyor. Birçok haber kaynakları artık bu ortamlar oluyor. Bunlara biraz daha müdahale etmeye çalışıyoruz. Biz Twitter'da çok aktif değiliz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir de en büyük hayallerimizden biri yazarlarımızla dijital ya da değil bir şekilde bir böyle panel bir seminer bir konferans gibi bir şey düzenlemek. Bunu kraliyana çerçevesinde bir iki kere yaptık yazarlarımızla söyleşi söyleşi çerçevesinde. Dolayısıyla yazarlarımızı ekte olsak da okurlarla yüz yüze gitmek istiyoruz. Evet ben de tam onu soracaktım. Kıraathanedeki etkinliklerinizi ben izledim. Dileyen dinleyicilerimiz de e, YouTube, Kıraathanenin YouTube kanalından e, bunları evet. izleyebilirler. YouTube kanalında hali hazırda e, mevcutlar. E, peki e, Can Bey, yayın kurulunuz var mı bu kitaplara Yok. karar veren? Nihai kararları ben alıyorum ama hemen hemen her kitap için şöyle bir uygulamamız var. Bu kitap bize geldi, dosya olarak bize geldiği vakit bu konuda uzman birilerine gerek akademik gerek siyasal anlamda konuya hakim birilerine kitabın yayına değer olup olmadığını soruyoruz. Yani gelen örneğin özgürlükçü politika üzerine olan kitapları siyaset bilimcisi ya da siyaset bilim doktor yapsı yapmış eşimize dostumuza böyle bir kurulumuz var gayri resmi. Onlara soruyoruz ve onlar tarafından gelen onlardan gelen yorumları ve bildirimi geri bildirimi dikkate alarak karar veriyoruz az kitap yayınlıyoruz ama tahmin edersiniz ki bayağı bir kitabı da dosyayı da reddetmek zorunda kaldık şimdiye kadar dolayısıyla seçici izleyebilirim peki Türkiye'de sizin dışınızda yine bunu tekrar etmek istiyorum sadece e kitap basan bir yayın evi yok şu anda değil mi? Hatırlattınız iyi oldu. Bunu de, değinmeden geç, geçmemek gerekirmiştim orada. Bizim en büyük ilham kaynağımız zamanında yıllarca aslında bu topraklarda bu işi yapmış olan alt kitapsı. Alt kitap Hayalet Gemi ekibinin sadece kitap yayınlayan bir yayın evi, bir, bir, bir bir grubuydu, bir organizasyonuydu Buna yeni bir denir mi denmez mi bilmiyorum. Bütün yayınları bedavaydı. Daha çok kurgusal yayınlar yapıyorlardı. Öykü, kısa roman gibi. Bu alt kitap organizasyonu, alt kitaplar çok etkilendik, çok ilham aldık. Bunu evet. söylemek isterim. <gülüyor> Doğru onlar sonradan bir e, ödül de koymuşlardı. Ödül evet, de veriyorlardı. Evet. Evet, evet. Ama maalesef, maalesef bir süre sonra kapanmak zorunda kaldılar ama oradan bayağı bir şey yazar çıktı. Evet Can Bey programımızın sonuna geliyoruz. Sizin e, eklemek istediğiniz ya da belirtmek istediğiniz bir şey var mı programımıza? Çok bitirirken? teşekkür ederiz yayın olarak bizi konuk ettiğiniz için propagandayayınları.net bizim web sitemiz ve burada yayınlatması tüm kitaplara dair bilgiler bulmak mümkün. Ayrıca yayınımıza dair işte aklı takılan sorulara verdiğimiz yanıtlar da sitemizde mevcut. De kısacası bize ilgili her şey sitemizde var. Kitaplarımız hemen hemen her yerde var. Um, i̇lginize teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Propaganda yayınlarına daha nice yıllar ve nice yayınlar ediyoruz. Hoşça Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Günün ve Güncel'in Edebiyatı